Abese suresi Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanına görmeyen ama biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Ne bilirsin belki de alacağı öğütle arınacaktı yahut nasihatı dinleyip ondan yararlanacaktı. Ama irşada ihtiyaç duymayana ise